hususi bir açıdan iman. Tarifler çerçevesinde veya bilim ve marifet nazarisi açısından iman, emnu eman kökünden türetilmiş, inanmak, güven vaat etmek, başkalarının emniyetini temin etmek ya da emin, güvenilir ve sağlam olmak manalarına gelen bir kelime. Allah'a inanmak, onu tasdik etmek ve doğrulamak. Vicdani itiraf ve kalbi izanda bulunmak da dil geleneği açısından bu mübarek kelimeye yüklenen manalardan sadece bir kaçı. İman edene mümin denir. Mümin tarifler çerçevesinde Az önce gördüğümüz hususların tam bir tasdikçisi ve temsilcisidir. Burada amel iman münasebeti, amelin imanın tarifine girip girmemesi konuları üzerinde de durulabilir ama biz şimdilik onları geçiyoruz. Evet, mümin sağ duyusu, basiret ve firaseti, vahiy ile aydınlanmış buduk duru ve tertemiz aklı engin ve objektif anlayışı, sağlam ve kuşatıcı görüşü, sorumlulukları adına titizlik ve duyarlılığı, kötülüklere karşı azim ve kararlılığı, bütün bir ömür boyu yücelikler peşinde olması ve yüksekleri kollaması, her zaman dipdiri tutabildiği hissi, şuuru ve iradesi, her şeyin özüne nüfuz edebilme hususundaki tecessüsü ve hadiseleri yorumlamadaki derin idraki, Allah'a itimat edip güvenmesi ve insanlar arasında bir güven insanı olarak tanınıp bilinmesi, hakkı gönülden tasdik edip her zaman ona karşı vefalı kalabilmesi, emanette emin olarak tanınması, ve herkesin her zaman başvuracağı bir emniyet insanı şeklinde hatırlanması, hatırlanıp manşeri vicdanca kabul görmesi, duyulup görüldüğü her yerde hakkın yad edilmesine vesile olması ve semtine uğrayanları haliyle, diliyle, ona yönlendirmesi açısından mutlak zikir, kemaline masruftur esasına binaen, tam bir tasdik, izan ve temsil kahramanıdır. Her inanan insan, aynı seviyede bir iman ve İslam kahramanı olmasa da, her fert için inanma hissinin ne kadar önemli olduğu açıktır. Bir kere bu his, yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan, en yüksek değerdir. İnanmayanlar, cismani ve bedeni zevku safa ile doymaya, tatmin olmaya, daha doğrusu avunmaya çalışsalar da, kendilerini sürekli bir boşlukta hissederler. Boştur onların nazarında bütün zamanlar ve mekanlar, bugünler ve yarınlar. Ruhunda derinden derine Böyle bir boşluğu hisseden biri Ezeyana dönüşen hafakanlarını Bütün boşluk Zemin boş, asuman boş Kalp ve vicdan boş Tutunmak isterim Bir nokta yok pişi nigahımda Şeklinde dile getirir Küfrün ürperticiliğini ve imanın vaat ettiği huzuru itminanı haykıran bir mümine gelince imansız olan paslı yürek sinede yüktür der ve kestirir atar bu paslı yüreklerin pasını çözmeye karar vermiş bir gönül eri ise hakiki zevk elemsiz lezzet kedersiz sevinç yalnız imanda ...ve iman hakikatleri dairesindedir. Öyleyse, hayatın zevk ve lezzetini isteyenler, ...onu imanla hayatlandırmalı, ...farzları yerine getirmekle bezemeli, ...ve günahlardan uzak durmakla korumalıdırlar. Zira bir kimse bakıyı hayata tam yönelebildiği takdirde, ...dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa... O bu dünyayı cennetin bir bekleme salonu mahiyetinde gördüğünden, her şeyi hoş karşılar, her şeye katlanır ve şükreder. Der, reçete mahiyetindeki sözleriyle ufkumuzu aydınlatır ve imanın büyüsünü gönüllerimize duyurur. Muhteva ve özü itibariyle iman, can aleminden koparılıp ruhlarımıza sunulmuş bir yemiş, duygularımıza içirilmiş bir kevser, gönül dudaklarımızla emilen bir mana, his, şuur, idrak pergeli ve cetveliyle sinelerimizde şekillendirilmiş, nurdan bir abidedir. Gönlünü ve duygularını imanla, marifetle onarıp ihya eden bir iman kahramanı düşünce dünyasını cennetlere çevirmenin sırrını keşfetmiş, ebedi mutluluk yoluna girmiş ve başka arayışlardan da kurtulmuş demektir. Zira her zaman imanda manevi bir cennetin küfür ve dalalette de manevi bir cehennemin mevcudiyeti söz konusudur. Evet, iman ...manevi bir tuğba cennet çekirdeğini taşıdığı gibi... ...küfür de içinde manevi bir cehennem tohumu saklamaktadır. Aslında bir ruh imanla kanatlanmışsa... ...artık o ne başka eşeğe baş koyar... ...ne de başkalarına dilencilik yapma zilletine düşer. Kimseden korkmaz kimseye baş eğmez ve imanın gücü ölçüsünde her şeye karşı yiğitçe davranır. Evet, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve hadiselerin tazikatından kurtularak her zaman mutlu olabilir. Çünkü iman tevhidi tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i dünya ve ahiret mutluluğunu netice verir. Böyle bir iman abidesi, her zaman gönlünü gökler ötesi alemlere ulaşmak için bir herezon gibi kullanır ve onunla meleklerin, ruhanilerin iç içe bulunduğu melekuti derinliklerde kanat çırpar durur. Zaman olur, melekler ve ruhaniler onun kulaklarına bir şeyler fısıldar ve zaman gelir, o ruhanilerin boyunlarına marifet kerdanlıkları sakar ve bulunduğu alemin nüşarun bil benanı yani parmakla gösterileni olur hele bir de o imanını irfanla derinleştirip irfanını da ruhani zevklerle bezeyebilmişse evet işte o zaman melekleri bile imrendiren ufuklarda pervaz etmeye başlar hep hakkın hoşnut olacağı zirveleri kollar sürekli cennetliklerle oturur kalkar ve alayü illiyin rüyaları görür nuru iman ile âlâ-yı yükselip cennete layık bir kıymet almak hakiki müminin kaderi küfrün zifiri dünyasında aşağıların aşağısına esfer-i düşüp cehenneme ehil hale gelmekte kafirin makus talihidir. Hakiki mümini kendi derinlikleriyle görebilenler onda hakkı hatırlar onun nefeslerini duyan İsa Mesih'e uğramış gibi canlanır ve onun gönlünden yükselen sesleri dinleyenler beyan sultanının meclisine ermiş gibi söz şarabıyla mestu mahmur hale gelir evet iman ve imanın vadettikleriyle donanımını tamamlamış bir ruhun artık başka herhangi bir şeye ihtiyacı kalmamıştır. Allah'a intisabı sayesinde O, acizi içinde Hakk'ın kudretiyle güçlü, fakirliğiyle beraber, O'nun servetiyle zengin ve küçüklüğüne rağmen de ululardan bir uludur. Çünkü O, ihtiyar ve iradesinin yetersiz kaldığı noktada, Efendisinin sonsuz iradesine dayanır. Üstesinden gelemeyeceği konularda onun kudretine itimat eder. Dünyevi hayatı itibariyle sarsıldığında, ebedi hayatının bağ ve bahçelerine sığınır. Ufkunu ölüm endişeleri sardığında, kendini ebedi hayatın ferah-feza iklimlerine atar. Akıl ve idrakiyle çözemediği problemler karşısında da, Kur'an'ın hallü fasleden aydınlık iklimine müracaat eder ve hiçbir zaman yeis yaşamaz, boşluk hissetmez, karanlığın mütemadi olanıyla karşılaşmaz, hayatını bir zevk zemzemesi şeklinde duyar, yaşar ve ömrünü yaradana şükürlerle yedi yetmiş, yedi yüz veren başaklara çevirir. Mükemmel bir mümin, sadece kendi donanım ve şahsi kıvamına da bağlı kalmaz. O, peygamberane bir azimle herkese açılır, herkesi kucaklar ve kendini ihmal edecek ölçüde hayatını başkalarının dünyevi-uhrevi mutluluğuna bağlar ve hep bir sahabi gibi yaşar. Yaşar da, tıpkı mumlar gibi özündeki aydınlatma üsaresiyle sürekli çevresini nura gark eder Ve kendine rağmen bir yol izler Evet o hep gece gibi karanlık iklimleri kollar, Zulmetlerle yaka paça olur Her zaman par par yanar Yandıkça içi cız eder boynu bükülür ama Ne sürekli yanması ne de yanıp tükenmesi, Onu başkalarını aydınlatmadan alıkoyamaz. İman yolunun başına, Sancağını sağlamca saplayabilmiş iman eri, Bir hamlede arıza aşar. Gider semalara ulaşır, Yıldızlarla hasbihal eder, Güneşle münasebete geçer, Ayla arkadaşlık kurar, ...ve yürür fezanın derinliklerinde... refik alaya doğru. Yürürken de... ...her zaman tevazu içinde yüzü yerde ve mahviyet soluklamaktadır. Evet o... ...gönlüne meleklerin kanadından tüyler takmış gibi... ...her zaman... ...akıl almaz irtifalarda kanat çırpar durur. Kanat çırpar durur ama... ...ne irtifaların baş döndürücülüğü ne de ruhanilerle atbaşı hale gelme onun o durulardan duru düşüncelerini bulandıramaz. Başı her zaman bir Adem Nebi duygusuyla sinesi üzerinde buruk. Dudaklarında hiç dinmeyen bir efgan ve ümitleriyle de kırmızı güller gibidir. Güneşe bakar gibi, ...hakka yönelince renklerle köpürür. Onun mehabetini duyunca da, ...sur sesi almışçasına, ...sabahın şebnemli yaprakları gibi terler. Onu temaşa edenler, ...onun her halinden, ...hakkı müşahedeye menfezler bulur, ...sonsuza yönelir, ve dünyalarını bir sevda yuvasına çevirirler. O ışığa hasret en karanlık gecelerde Ve hazanla sarsılmış bağlarda bahçelerde Çeşit çeşit ışık oyunları gösterir Ve çevresine gönlünün manalarından Demet demet güller, çiçekler sunar. Bazen duygularını heybet ve mehafetle yoğurur. Kavrulmuş sinesini göz yaşlarıyla serinletir. Bazen de ümit ve beklentilerinin yollarına su serpiyor gibi yaş döker. Hülyalarının çar çabuk gerçekleşici tefeülü ile sevinç murakabesi yaşar. Bazen duygularını heybet ve mehabetle yoğurur. Kavrulmuş sinesini gözyaşlarıyla serinletir. Bazen de ümit ve beklentilerinin yollarına su serpiyor gibi yaş döker. Hülyalarının çar çabuk gerçekleşeceği tefevülü ile sevinç murakabesi yaşar. Ne var ki imanının enginliği ölçüsünde her zaman ötelere açık bulunur. Kalbinin ritmine ayak uydurur. Mantığını kalbinin kanatlarından tüylerle kanatlandırır. Düz akıl ve dünyevi idrakin takılıp yolda kaldığı aşılmaz gibi görülen engebeleri bir hamlede aşar ve mana dünyasının şahikalarına ulaşır. İman erleri gam ve keder sahipleriyle kuşatıldıkları zamanlarda bile hep huzur içindedirler. Onlar, ne devamlı gam çeker, Ne de kederin süreklisini bilirler. Allah'a intisap ve ona dostlukları sayesinde, Rahatlıkla gamın boynunu kırar, Kederi kendi küdüreti içinde boğar, Varsa tasalarını hüzn mukaddes renkleriyle bezer, Ve sıkıntıların arka yüzündeki uhrevi güzelliklerin, tül pembe renklerini temaşa ile elemleri lezzetlere, ızdırapları da doğum sancılarının vaat ettiği inşirahlara bağlayarak, dudaklarından dökülen ofları anında ohlara çevirir ve en muzdalip hallerinde bile çevrelerine kalplerinin diliyle sevinç neşideleri dinletirler. Bir kere de bu çizgiyi yakalayıp, ...ilk nefeslerini böyle uhrevileştirince... ...ikinci kez soluklanmada... ...kalplerini dimalarına bağlar... ...akıllarını gönül diliyle konuşturur... ...ve seslerini ta yıldızlar... ...ve yıldızlar ötesi alemlere duyurarak... ...vicdanlarının zirvelerinden... ...bütün ruhanilere... ...bugüne kadar duymadıkları ne ezanlar ne ezanlar dinletirler Bu ezanları müminin kendisi de duyup zevk edebilir el verir ki ufkunu dalalet kirlerinden temiz tutabilsin